Ayı kır, uyda alçak. Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim, Malatya'dan Seher genç, kimsesizlik zordur, hele seni anlayamazsa sevdiklerin. Biliyorum, kimsesizlerin kimsesiz sensin Allah'ım. Yaralanır gönlüm, hicranım büyür. Sen aklımda, gönlümde surursun beni terk etme. Sensiz asıl kimsesizliktir. Verdiklerine şükürsüzlüğüm, benim acizliğim. Vurma yüzüme, vazgeçme benden Allah'ım. Beni yitik, beni yapayalnız bırakma Yollarım yarım Sonsuzlukta bir yerim var mı bilmem Ama yine de umudum sensin Allah'ım Beni benden al ama seni benden alma Allah'ım affet Bu kulunu affet Bu acizini güvendiğim hiçbir amelim yok Rabbim varlığına yemin ederim ki ben seni seviyorum Seve seve İsmail'in olmaya razıyım Hazırım Yalvarıyorum güzel Allah'ım Benden vazgeçme Benden vazgeçme Allah'ım Seni çok seviyorum Canım yoluna kurban olsun Beni senden ayrı koyma Ey bu güzellikleri Bana yaşatan sultanım Ellerinizden hasretle öpüyorum Canımı geçtiğim yollara Serdim benden himmetini Esirgeme seni çok seviyorum İyi ki varsın İyi ki tanıdım seni Seni tanıtıran Allah'a hamdolsun Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kardeşimize selam olsun. Allah asla kulundan vazgeçmez. O yaratmış, nasıl vazgeçer? Bize düşen, kendimize, gönlümüze dikkat edip biz ondan vazgeçmeyelim. Muamele nereden, kimden gelirse gelsin Muameleyi Ondan bilelim bizi Tezkiye ediyor, terbiye ediyor, bizi büyütüyor Manevi olarak büyütüp kendine çekiyor, kendine yaklaştırıyor olarak görmemiz gerekir Diğer Sevgi bağlarını koparıp kendine bağlıyor Allah ile sevmediğimiz, Allah için sevmediğimiz bağları koparıyor O sevgiyi kendine bağlıyor. Bu onun rahmetidir. Bu onun kulunu sevmesidir. Kulun bunu böyle anlaması gerekir. Evet. Allah kulundan vazgeçmez. Kulun ondan vazgeçmemesi gerekir. Hiçbir şekilde evet. O Rab'inden vazgeçmemesi gerekir. Ne demesi lazım? Her şeyden vazgeçtim. Her şeyden vazgeçerim ama senden vazgeçmem ya Rabbi demesi gerekir. Bunu söyleyince zaten o gönül alemi o aşkla muhabbetle dolar. Ya Rabbi seni seviyorum. Seni seviyorum. Senden vazgeçmiyorum. Ama senin için her şeyden vazgeçerim, vazgeçiyorum diyoruz diyebilmemiz gerekir. İnşallah kardeşlerimiz bunu tadıyor ve yaşıyor. Tadıp yaşamaları lazım. Her şeyden, herkesten Evet, vazgeçebilmeleri lazım. Bir tek Rab'lerinden vazgeçmemesi lazım. Vazgeçmek demek onun sevgisinden vazgeçiyorsun. Onu bağımsız olarak sevmekten vazgeçiyorsun. Evet, vazgeçerken "Seni seviyorum ya Rabbi, senden vazgeçmiyorum. Aramıza girdiği için, perde olduğu için vazgeçiyorum. Sevgisinden vazgeçiyorum." diyoruz. Evet. Efendim Mersin'den Muammer, Teslim'e Süre. Selamünaleyküm Hocam, aleyküm Mersin Silifke'den selam. selam olsun. Selam. Çocuğumuz olacak isim olarak nelere dikkat etmeliyiz? Miraç nasıl bir isim olur? Aydınlatırsanız sevinirim. Bir ay kaldı eşimin doğumuna, kardeşim hemşire olacak, atama bekliyoruz. Erkek kardeşim Süleyman da özel harekatçı olarak Deler Kırşehir'de Allah tüm silahlı kuvvetlerimizi korusun, duanızı bekliyoruz hocam. Annem sizi çok seviyorum ve izliyoruz. Allah'ın selamı sizin ve bir cümle ümmet Muhammed'in üzerine olsun. Amin. Allah razı olsun. Hem kardeşimize hem kardeşimizin ailesine evet, selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi onların üzerine olsun. Allah dualarını kabul etsin inşallah. Çocuklarına isim olarak miras ismini düşünüyorlar. Miras uruc e, etmek, yükselmek demek isim uygun isimdir. Allah hayırlısıyla hayırlı bir evlat verir inşallah. Öyle dua etmek lazım. Bize göz aydınlığı olan, müttakilere imam olan evet, evlatlar ver demek lazım. Bunu söylerken, dil ile sadece söylemek yetmez. Bir de onu öyle yetiştirmek lazım. İster kız olsun, ister erkek olsun, o fark etmiyor. Yetiştirirken Allah'a kul olarak, abd olarak yetiştirmek lazım. Onu Allah'tan bir emanet olarak görüp, Allah kulunu bana teslim etmiş, Rabbim kulunu bana teslim etmiş. Onu büyütürken, Allah'a bir kul olarak, manevi olarak da büyüsün diye Evet, gerekini yapmam lazım deyip bu şuurda olmak gerekir. Böyle yaptığımızda inşallah bizim için göz aydınlığı olur. Bizim için rahmet olur, muhabbet olur. Bizim için hidayet olur, aşk olur, muhabbet olur, nimet olur inşallah. Evet. Efendim bir izlememiz. hocam ben perşembe ve pazartesi günü oruç tutuyorum. Bana gerek yok tutmayın diyorlar. Pazartesi, perşembe Oruç tutmak Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Pazartesi, Perşembe oruç tutuyordu. Evet, herhangi biri eğer bir ibadet yapıyorsa ona gerek yok demek doğru değildir. Evet, onu orucunu tutabilir. Sadece oruç aç kalmak değildir. Oruç kendine hakim olmaktır. Kendi nefsine hükmetmektir. Bunun hikmetini bilim. Bakması gerekir. Sadece midesimizle değil, bir de gözümüzle, kulağımızla, elimiz, ayağımız, dilimizle oruç tutmamız lazım. Gönlümüzle de oruç tutmamız lazım. Ki o nefis teske olsun, terbiye olsun. Bununla beraber kendimize hakim olabilelim, nefsimize hükmedebilelim diye oruç tutmamız gerekir. İnşallah niyetimizi böyle yapmamız lazım. Böyle niyet edilince Allah ameller niyete göredir çünkü. Bu niyetimizle beraber Allah onun karşılığını ikram eder, ihsan eder inşallah. Ben evet. de ona bir de ben çok iyi niyetliyim. Herkes benim iyi niyetimi kullanıyor. Ne yapabilirim? Bir de benim için dua eder misiniz? Hayırlı bir eş karşıma çıkarsın. Evet. İyi, i̇yi niyetli olmaktan daha güzel bir şey yoktur. Ne yapmamız gerekir? Kim ne yaparsa yapsın, bizim iyi niyetli olmaya devam etmemiz gerekir. İyi niyetli olmak demek, aldanmak manasına gelmez. Aldanmamak gerekir ama o iyi niyetimizi de sürdürmemiz gerekir inşallah. Efendim Hatay'dan Beyza Nur. Efendim selamünaleyküm. aleyküm. selam. Bir sorum olacaktı, uzun olacak. Hakkınızı helal edin. Ben liseyi yeni bitirdim. Okul dönemlerimde olsun, önceden Allah'ı unutmazdım, hatırlardım. Hep lisedeyken felsefe derslerim vardı. Ve çok seviyordum, ilgim vardı. Derste din felsefesini işliyorduk. Birçok bilim adamının tezi, açıklaması, Tanrı hakkında vesaire. Ve bende, ve bende. Değişiklik oldu. Aklıma gelmemesi gereken şeyler geliyordu. Vesese miydi? Bunu, bunun adını bilmiyordum, belki şeytanın bana Allah ile kandırmacasıydı. Adı çok, adı çok zor durumdaydım, sürekli aklıma geliyordu, tefekkür ediyordum, dua ediyordum. Sonra bir gün otururken açıklamanızı duydum. Allah'ın el-esma-ül bilmedikçe iman etmiş olmazsınız dediniz ve sizinle Allah beni tanıştırdı. Sizden çok şey öğrendim, sohbetinizi dinlemeye başladım. Biraz da olsun Atlattım bu olayı Ama yine de eskisi gibi değilim Ve sonra yine sizden ders aldım Aklıma geliyorsunuz Gönül itibariyle, itibariyle Yeni katılmış Olarak neler yapmam lazım Ve yolculukta hızlı olmam Gerektiğini düşünüyorum Ölüm var sonuçta sohbetinizde anlatmıştınız Geriye bakmamız Bakmamamız gerekiyor Şeytan hep önümüze getirir Bizi oyalar ama aklımda sadece kul olmam var Çünkü Allah onu affetmem buyurdu O kişiyle helalleşmem gerekiyor Ama helalleşmezsem ne yapmalıyım hiç çaresi yok mudur Kul hakkına girdim kardeşlerime dua ile Bu dünyada Kur'an okuyup ruhu makamına hediye etsem Sadaka versem onun için olmaz mı Hocam ben yapmalıyım kurtulmam gerekiyor bu açıdan teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kardeşimiz birkaç soruyu birden sormuş. İnşallah hatırlatın. Önce bilgiyi alırken doğru yerden almak gerekir. Yani Allah'tan almak gerekiyor. Eğer böyle Allah'ın tasdik etmediği, doğru demediği bir bilgiyi alırsak o bizi kirletir. Tıpkı bir mikrop gibidir, gönlümüze bulaşır. Şeytan onunla bize vesvese verir. Kardeşimizin yaşadığı, şeytanın verdiği vesvese haliydi. Ne dedi? Din felsefesi dinin felsefesi olur mu? Evet. Felsefe aklın ürünü, din ise Allah'ın vahyidir. Dinin felsefesi olmaz eğer dine felsefe dediyse, bu durumda dini inkar etmiş oldu. Aklın bir ürünü olarak takdim etmiş oldu. Hiç böyle, e, öyle bir kandırmacayla şey yapıyor ki, bir yerden geliyor ki, kul onu anlamıyor bile. Yani mikrobi oraya saçıyor, daha sonra biz onun sıkıntısını yaşıyoruz. Evet. esma Hüsna'yı bilmeden, anlamadan, Allah'a iman olmaz. Çünkü Allah kendini isimleriyle tanıtmış. Esmasıyla tanıtmış. Sadece onu anlamak yetmiyor. Anladığımız o isimleri bir de sevmemiz gerekir ki iman olsun. Zaten sevilmemesi mümkün değil. Allah en güzel isimler dedi. Sadece onunla Rabbini tanımış olmuyorsun. Bir de Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan insani yani kendini tanımış oluyorsun. Allah o isimleriyle sana tecelli etmiş. Senin o isimleri üzerinde göstermen gerekir ki Allah'a ayna halife olmuş olasın, yakın olmuş olasın. Allah sana bakınca kendi güzelliğini görsün. Allah'a yakınlık bununladır, dostluk bununladır. Allah'ın sevgisini böyle kazanıyorsun. Evet. Acele etmek gerekir. Her ani değerlendirmek gerekir. Buna beraber söylüyoruz. Geriye dönüp bakmak doğru değildir. Geçmişte şunu yaptım, bunu yaptım demek doğru değildir. Eğer telafisi mümkünse telafi edeceğiz. Değilse tövbe edip istiğfar edeceğiz. Dedi kardeşimiz bir de. Allah kul hakkıyla bana gelme demiş. Kim söylüyor bunu? Bunu da şeytan söyledi. Ne bir ayet var bu konuda ne bir hadis elbette ki kullar beraber olduklarından dolayı birbirlerine hakları geçerler birbirlerine yanlış da yapmış olurlar ama Allah affetmez diye bir şey yoktur Allah kulunun hakkı kulun hakkını kendi üzerine alır bir kul Allah'ı sevince bütün varlığıyla Allah'a teslim olunca sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum deyince Allah o kulun hesabını kendi üzerine alır. Resulullah Efendimiz bunu beyan ederken nasıl beyan etti, buyurdu ki Bir kulun bir kul üzerinde hakkı vardır. Hak çok büyük olmuş olması gerekir ki, büyük ihtimalle görünen odur ki birini öldürmüş. Ama sonra öyle bir tevbe edip öyle bir Allah'a döndü ki Allah onun hesabını üzerine almış. Her şeyini Allah'a teslim edince verilecek bir hesabı kalmıyor çünkü. Allah bir kule hesaba, huzura alıyor. Sonra ona cennetten bir köşk gösterir. Diyor, kul der ki ya Rabbi bu hangi peygamberin köşküdür? Diyor, Allah buyuruyor ki satıyorum. Senin olabilir. Diyor, kul diyor ki ya Rabbi nasıl? Kıyamet yerinde herkes her şeyi öğrenmiştir artık, anlamıştır. Benim buna göre bir amelim yok diyor. Allah buyurur ki, şu kardeşinde hakkın vardır. Eğer ona hakkını helal edersen, bu köşk senindir. Allah hesabı üzerine almış, muameleyi böyle yapıyor. Hesabını böyle gördürüyor. Bu hesabı ona sormayacak iş. Evet, Allah hesabı böyle görüyor. Kul hakkı deyince bunu böyle anlamak gerekir. Tevbe ediyoruz, istiğfar ediyoruz, telafisi mümkünse telafi ediyoruz, Gerisi gerisi Allah'a kul olmaya çalışıyor. Her şeyimizle Rabbimize teslim olmaya çalışıyor. Hesabımızı burada görmeye çalışıyoruz. Nasıl burada göreceğiz hesabı? Hesap burada nasıl görülür? Resulullah Efendimiz buyurdu Aleyhissalatu vesselam. Ya Rabbi hesabımızı kolay eyle. Hesabımızı zor olanlardan eyleme. Ashanemiz soruyordu. Ya Resulullah kolay hesap ne demektir? Buyurdu ki Kolay hesap, formalite hesaptır. Yani hesap yerine alır, hesabi o görüyor. Ama zor hesap, hesabı görülendir. Eğer Allah hesabi sorarsa, hiç kimse hesabi veremez dedi. Onun için buyuruyordu, hiç kimse ameliyle cennete gidemez, ancak Allah'ın rahmetiyle. Hatta sahabe sormuştu, Ya Resulullah ya sen? Buyurdu ki ben de, ancak Allah'ın rahmetiyle. Yapmamız gereken şey neymiş? Allah'a kul olmaya çalışmakmış. Hesabı burada görmekmiş. Yani öyle bir Allah'a teslim olup ben Allah'a aitim, ben Rabbime aitim. Gönlüm ona ait. Evet, o gönülde Allah'ın aşkı, muhabbeti, iman olunca beden de Allah'a ait olur. Gözü de Allah'a ait, Allah ile bakar. Kulağı da Allah'a ait, Allah ile dinler. Dili de Allah'a ait, eli, ayağı, her şeyi Allah'a aittir. Huzura gidince ona ait bir şey yok zaten. Her şeyi Allah'a teslim etmiş. Dolayısıyla hesabı da Allah görüyor. Evet, bize düşen böyle çaba gayret sarf edip Allah'a teslim olmaktır. Hesabı burada görmektir. Son soru olarak bir şey sormuştuk galiba. Efendim? Efendim kul demiş ki kul hakkına girdiğim kardeşlerime dua ile bu dünyada Kur'an okuyup ruhu makamına hediye etsem, sadaka versem. Evet. Demiş. Şöyle yapmamız gerekir. İster Kur'an okuyalım, ister namaz kılalım, ister ibadet yapalım. Her ne yaparsak yapalım. Dua ederken bütün kardeşlerimizin bunu böyle yapmış yapmaları lazım. Resulullah Efendimiz'e hediye ediyoruz. Sevdiklerimize hediye ediyoruz. Kime hediye edersek edelim. En sonunda bir de Hakkı bana geçmiş olanlara hediye ediyorum dememiz lazım. Hakkı bana geçmiş olanlara. Hepsine toptan bir de. Her duamızda, her, herhangi bir hayri hediye ettiğimizde, <gülüyor> evet. ibadet yaptığımızda bir de Hakkı bize geçmiş olanlara deyip dua ediyoruz. Efendim bizleyenimiz hayırlı pazarlar hocam nasılsınız afiyetesinizdir inşallah sizi ve sizi sevenleri çok ama çok seviyorum Allah sizden razı olsun biz değişime büyümeye karar veren ve bu niyetle ettiğimiz duamızla gönlümüzde sevginizle sıcaklığınızla büyütünüz için Allah'a binlerce kez hamdolsun kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun demiş. Allah razı olsun bütün mesele Değişmeye, büyümeye karar vermektir. Eğer biri karar verdiyse, yolun yarısını tamamladı demektir. Ama karar vermek gerçekten zor şeydir. Ama çok zor şeydir. Karar verince, karar verirken, kulun mutlaka bilmesi lazım ki, o bir duadır, Rabbini istemiştir, duasını yapmıştır. Bu durumda Allah onu imtihana tabi tutar. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. Siz, biz iman ettik dedikten sonra sizi imtihana tabi tutmayacağımızı mı sandınız? Yani sizin söylemenizde sizi imanlı olarak kabul edeceğimizi mi sandınız? İmtihana tabi tutar, hadi kulum imanla tavrını ortaya koyup beni sevdiğini ispatla. Eğer yapabiliyorsak ispatlıyoruz. Yapamadıysak ne yapmamız gerekir? Yapamadıysak, yapamadığımızı bilip, anlayıp bunun için çaba gayret sarf etmemiz gerekir. Bunun için düşünüp tefekkür etmemiz gerekir. Nasıl? Rabbim beni imkana tabi tutuyor ve ben kazanamıyorum. Ben Rabbim doğru yapmış diyemiyorum. Rabbim hakkı söyledi diyemiyorum. Sevilmeye layık olan, tercih edilmeye layık olan Rabbimdir diyemiyorum. Nasıl? Hangi akıl, hangi mantıkla bunu söylüyorum? Bunu bana söyleten nedir? Bunu bana söyleten kimdir? Hangi şeytan, hangi iblistir demek lazım. Hiç kimse Allah'ı kandıramaz. Kulun kendi kendini kandırmaması gerekir. Kendini kandırmaya çalışırken Rabbini kandırdığını zannederse en büyük zulüm budur. Kendine en büyük zulmü yapmıştır. Ne demesi lazım? Eğer bulsa Allah'a avd olmuş, sevmiş, aşık olmuşsa ne der? Rabbim ne dediyse o. Nasıl güzel diyorsa, güzel odur demesi gerekir. Bana da hangi muameleyi yaparsa yapsın, bana düşen evet, Rabbimin bana yaptığı muamelenin en güzel olduğuna iman etmektir. Bunu kabul etmektir. Onu aşkla, muhabbetle kabul etmektir. Başkalarının sözüne bakıp acaba başkaları ne der? Komşular ne der? Anam ne der? Babam ne der? Kardeşim ne der? Herkes ne der dediğimizde bu durumda Allah ne der, demedik, diyemedik demektir. Allah bizi gerçek manada tercihini yapanlardan eylesin inşallah. Evet. Efendim Diyarbakır'dan İslamoğlu demiş. Güzel akşamlar, benim risaleler ve namaz vakitleriyle ilgili bir sorum olacaktı. Risale'nin şefaatçi olarak görülmesi şu ağlar 13. şu ağda geçen. Bütün arkadaşlar La İlahe illallah zikrine devam ediyorduk. Zelzele bütün şiddetiyle devam etmekteydi. O sırada hatırımıza geldi Risale-i Nuru aşkla ve bir saikle 3-5 defa şefaatçi ederek Cenab-ı Hak'tan halas ettik. Bu apaçık şirk değil midir? Elhamdülillah derhal sakin olduğu apaçık bir şirk değil midir diye sorulmuş. Apaçık bir şirktir. Kardeşimiz doğru anlamış. Kulun Allah'tan başka tarafa dönmemesi gerekir. Kitap evet, Risale bilgi verir. Öğretir. Kula düşen, öğrendiğini imana dönüştürmektir. Şefaati, şifayı ondan beklemek doğru değil, yanlıştır. Şefaatçi olan, şefaat eden Allah'tır. Şafi olan Allah'tır. Buna beraber, şifaya vesile kollar. Herhangi bir şifaya eğer bir şeyi Allah vesile kılıyorsa o şifayı Allah vermiştir. Allah bizden kulluk istiyor. Allah bizden hazreti insan olmamızı istiyor. Kamil insan hazreti insan olmamızı istiyor. Yani böyle birine, bir şeylere sığınıp ben kurtulayım. Bana şefaat etsin demek doğru değildir. Şifa buradadır. Eğer o seni Hazreti İnsan yapıyorsa o sana şefaati burada yapar. Burada yapar, yarım karın şefaati orada tamamlar. Bununla beraber herhangi bir kitaba, risaleye şefaatçi demek doğru değildir. Ama Kur'an'a şefaatçi demek doğrudur. Çünkü Kur'an gönüllere şifadır. Sahabeyi gökteki yıldızlar mesafesine çıkaran Kur'an'dır. Allah'ın vahyidir. Bunu böyle anlamak gerekir. Kur'an nasıl şifa olur? Evet. Fatiha Kur'an'ın özüdür, özetidir. Allah beyan etti onu. Bir parçayla şefaat, şifa olmaz. Bütünüyle olması gerekir. Eğer Fatiha Kur'an'ın özü ise Fatiha'dan anlamak gerekir. Yani Allah'a hamd etmen lazım. Allah'ı övmen lazım. Allah sana nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun. Rabbim güzel yaptı. Rabbim övülmeye layıktır, işi de övülmeye, övgüye layıktır diyecek bir imana, bir aşka, muhabbete sahip olman gerekir. Rabbim Rahman ve Rahim'dir. Hangi muameleyi yaptıysa bana, bütün varlığa rahmetiyle muamele etmiştir. Rabbim din yönünün sahibidir, dinin sahibidir, benim sahibimdir. Bana hesap soracak olan O'dur, kıyamet yerinin sahibidir, ahiretin sahibidir. Ve ben hiçbir şeye sahip değilim. Benim de bütün varlığın da sahibi odur. Böyle bir iman. Sonra bu durumda eğer madem ki böyleyse ne diyorsun? Biz yalnız sana avdoluyoruz. Biz senin aşığınız. Biz seni istiyoruz. Biz seni seviyoruz. Aşkının, muhabbetinin peşinden koşuyoruz. Sadece ben İnsanlık insanlık olarak ümmet olarak bütün varlık olarak ben bizim bütün varlığımız sana fedadır. aşkına, muhabbetine fedadır. ehdine sırat-ı senden böyle olmayı istiyoruz. Bu yolu istiyoruz. Sana varacak yolu istiyoruz. aşkınla, muhabbetinle buluşacağımız onunla sana varacağımız yolu istiyoruz. sıratel lezîne en amte aleyhim bizi o kullarına beraber et. Kitaplarla beraber etti, okulların da kendisine nimet verdiğin kullarınla beraber et. Kimdir onlar? Nebiler, sıddıklar, evet, şehitler, şahitler, bununla beraber salihler. Onlarla beraber eyle bizi. Ben onlarla beraber oluyorum. Onların kazandığı nimeti kazanmak istiyorum. Onun için Sirat-ı sana gelmek istiyorum. Okumakla olmaz. Yapman gerekir. Burada bir icraat olması gerekir. İş olması gerekir. Onlarla beraber yürüyüp onların kazandığını kazanman gerekir. Gerisi <gülüyor> Yoksa gazaba uğramış delalette olmuş olurum ki beni onlardan eyleme ya Rabbi diyorsun. Kur'an'ın özü özeti böyle söylüyor. Kur'an'ın gerisi bunu açıklar. Bunu beyan eder. Aşkı beyan eder. Muhabbeti beyan eder. Rabbimiz kendini tanıtır. Nasıl hamde layık olduğunu anlatır. Evet, Sirat-ı nasıl yürümemiz gerektiğini anlatır. Nimet verdiği kulları anlatır, peygamberleri anlatır, salihleri anlatır, peygamberlerle beraber olanları anlatır. Bununla beraber onların kazandığı hem dünyadaki hem ahiretteki nimetleri anlatır. Bir de gazaba uğrayanları, delalette kalanları anlatır. Onların nasıl kaybettiğini, nasıl bedbaht olduklarını, nasıl kendilerine zulmettiklerini anlatır. Doğru yapmak için, güzel yapmak için. Ne gerekiyorsa en ince ayrıntısına kadar onu anlatır, bir de ördeklendirir. Peygamberlerin hayatlarıyla, kısalarıyla onu ördeklendirir, anlatır. Anlatmadığı bir şey kalmamış. Ama hepsini Fatiha ile anlattı, öz olarak. Anlamamız gereken Allah'ın kelamidir. İşte böyle anlayınca Kur'an şefaat etti, ediyor. Seni gökteki yıldızlar gibi yapıyor. Seni yeryüzünde Allah'a harife yapıyor. Bir başkasının başka bir söz söylemesi uygun değildir, yanlıştır. Yani Allah bir şeyi eksik mi söyledi? Neyi söylersen söyle, mutlaka onun bir ayetin tefsirinin olması gerekir. Ayeti anlatmış olman gerekir. Evet. Ayeti anlatmak yetmiyor. Anlatırken bir de ayete, bir de Kur'an'a davet etmen gerekir. Göstermen gerekir. Şurada Allah bunu söyledi. Onun için ben onu biraz izah ettim. Kendi gönlümden onu beyan ettim. Senin okuyup bir de senin bunu anlaman gerekir. Tefekkür etmen gerekir. Evet. Rabbini dinleyince Kur'an nasıl şefaat etmiş oldu? Şefaati Allah yaptı. Sen Rabbini dinledin. Kiminle beraber Allah'ın nimet verdiği kullarla beraber Allah buyurdu emretti ya, onlarla beraber kazanmaya çalışırken, Allah böyle söyle dedi, onlarla beraber ol dedi. Yoksa kazanamazsın dedi. Nimeti aramazsın. Sirat-ı olamazsın ve sen beni tanıyamazsın dedi, anlayamazsın. Rabbim Allah'tır diyemezsin. Vesileyle veriyor, yaratıyor. Herhangi bir şekilde sorulduğunda, bunu neden yaptın diye sorulduğunda senin bir ayet göstermen gerekir. Ya Rabbi sen söyledin böyle, sen söyledin onun için ben yaptım. Gösteremiyorsan yapma öyle. Olmaz. Öyle taklidi din olmaz. Birilerine göre ataların dini olmaz. Biri böyle söylemiş de öyleymiş. Olur mu öyle şey? Allah sana akıl vermiş, irade vermiş, tercih etme hakkı vermiş. Sana peygamber göndermiş, kitap göndermiş. Başka tarafa dönüp bakamazsın. Neyi okursan oku, dinlersen dinle. Mutlaka onu Kur'an'ın ölçüsüne vurman gerekir. Öyle alman gerekir. Oraya bağlaman gerekir. Evet. Efendim, Koca Ali'den Abdüllatif Latif. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Efendim, Cehalet mazerettir buyurmuştunuz. Bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Açıklar mısınız efendim? Sizi çok seviyoruz. Allah sizi başımızdan ayırmasın. Allah bizi sizin gönlünüzden ayırmasın. Amin. Abdullah Tif kardeşimize hem ailesine, kardeşlerimize selam olsun. Cehalet mazerettir. Allah kuluna bir şeyi öğretmedikçe onun hesabını sormaz. Ne zaman Allah ona öğrettiği bir vesileyle, o zaman sorumlu olmuş olur. Ama bunu şöyle anlamamak gerekir. O zaman ben öğrenmeyeyim, ben anlamayayım, sorumlu da olmayayım. Evet, şeytan de böyle hile de yapıyor tabi, öyle değil. O zaman iki sefer sorumlu oldu. Biri yanlış yaptığı için, biri öğrenmediği için iki sefer sorumlu olmuş oldu. Bir sefer değil, iki sefer. Zaten mazereti yoktur. Öğrenmeye çalışmadığı için ayrıca sorumlu olmuş oluyor. Ama öğrenmeye çalışıyor. çabasını gayretini sarf etmeye çalışıyor. Bildikleriyle amel etmeye çalışıyor. Bilmediklerinde, yanlış yaptığında, eksik yaptığında sorumlu olmuyor. Çünkü bilmiyor. Çünkü samimidir, ihlaslidir. Allah ona bilmediklerini öğretir. Ama bilmeden yaptığında Allah onun tövbesini İstihbarını kabul eder. Ayet-i Allah öyle buyurdu. Evet, ceharet mazerettir. Diyelim ki bir yere İslam gitmemiş. Bu durumda onlar sorumlu değil. Ne zaman İslam oraya gitti, onlar onu anladı, hakkı anladı, hakikati anladı, bile bile üstünü örttü. Anlamamazlıktan geldi. İşine gelmedi. Yapamam dedi. Bu zordur dedi. Bu durumda ne yapmıştır? Onu inkar etmiştir. O zaman sorumlu duruma düştü. Ama oradaki cahil olanlar, bilmeyenler sorumlu değil. Ne zaman, ne kadar Allah öğrettiyse, o öğrenme imkanını, anlama imkanını verdiyse, o kadar sorumludur. Sorumlu olmuş olur. Evet. Efendim, bir önceki izleyenimizin sorusu vardı devamlı. Ayrıca namazın nasıl kılınacağı ve kaç vakit olduğu Kur'an'da yazıyor mu? Evet. Bu dinin bir peygamberi vardır. Allah dinini onunla göndermiş. Bununla beraber dini öğretmek üzere insana insanın seviyesinden öğretmek üzere peygamberini göndermiştir. Kaç vakit olduğu yazılıdır. Evet. Beş vakit olarak yazılıdır. Buna beraber kaç rekat kalınması gerekir? Nasıl kalınması gerekir? Onu Allah peygamberiyle öğretir. Yani Allah kıyamı beyan eder, rükuyu beyan eder, secdeyi beyan eder. Resulullah Efendimiz de kıyamda nasıl durulması gerekir? Neyin okunması gerekir? Rükü nasıl yapılır? Secde nasıl yapılır? Onu da bizzatihi Resulullah Efendimiz'den öğreniyoruz. Ona kim öğretti? Ona da İnsan suretinde gelen Cebrail aleyhisselam öğretti. Beş vakti beraber kıldılar. Nasıl kılılması gerektiğini ona öğretti. Gösterdi. Allah'ın emrettiği gibi. O da ümmetine öğretti. Eğer böyle olmazsa bu durumda peygambere ihtiyaç yok denebilir. Allah onun için onu o şekilde beyan etmedi. O işi peygamberine bıraktı. Namaz dinin direğidir. Bununla beraber dinin direği peygamberin ta kendisidir dinin direğini o gösterecek. O öğretecek. Bil fiil öğretecek yani. Ne buyurdu? De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. nerede tabi olacağız? O Allah'ın emrini, dinini yerine getirirken, hükmünü yerine getirirken biz de ona tabi olacağız ki Allah'ın sevgisine layık olmuş olalım. Namazda da ne yapıyoruz? Ona tabi oluyoruz. Yoksa peygamber olmasa da olur, örnek bir insan olmasa da olur, ben kendi kendime bunu okurum, yaparım. Öyle değil. Önünde bir peygamber olacak. Peygamber yoksa bir peygamber varisi olacak. Her şeyi akılla alamazsın, anlayamazsın. Mesela Allah'ın isimlerini anlatırken, bilgi olarak onu alıyorsun. Ama bir de, Allah'ın isimlerinin üzerinde canlandığı bir şahsiyet, müşahhas bir şahsiyet lazım ki onu ondan, o gönülden alasın. Yani Allah Rahman ve Rahim'dir. Bunu anladık, bunu bildik. Mahlukata böyle merhamet eder ama bu isim bir de kulun üzerinde tecelli etmesi gerekir. Bunun için o Rahman, Rahim isminin üzerinde tecelli ettiği bir kul lazım. O gönüle Allah rahmetiyle tecelli etmiş. O kul o Allah'ın ismiyle Rahman Rahim ismiyle muamele ederken sana muamele edecek o. Sana muamele ederken sen Allah'ın o rahmetini o kul üzerinde tadıyorsun, tatman lazım. Allah veduddür sever. Bu durumda seni seven bir kul lazım. Ki sen Allah'ın vedud ismini ilah ismini o kulun gönlünden tadasın. Tadınca ne olur? Tadınca onu alırsın. Onu o gönülden alırsın. Yoksa onu kitaptan okudun, onu alamazsın. Evet. Bilgi edinmek başka bir şey. O bilginin imana dönüşmesi için canlı biri lazım. Müşahhas bir örnek lazım. Yani bir peygamber lazım. Kıyamete kadar peygamber varisi lazım. Yoksa bilgiden ibaret kalır, işi boş. Tadılmayan bir imam, tadılmayan bir din, Bununla beraber yakınlığı tadılmayan bir Allah olmuş olur. Bu o Allah değildir. allah ait Kerim o size şah damarınızdan daha yakındır. Şah damarı can damarı demektir. Sana senden daha yakın. Peki sen Allah'ı tadıyor musun? Bu yakınlığı bu yakınlığa rağmen. Ne yana dönersen dön Allah'ın veçhi oradadır. Ne yana dönersen dön sen Rabbinin kuvvetini, kudretini, güzelliğini, tecellisini görüyor musun? Göremiyorsun. Ama Allah öyle söyledi. Nasıl iman ettin hani? Göster bakayım nasıl iman ettin? Allah insanın çephe çevre ihata aitmiştir. Allah'ın ihatasını tadıyor musun? Allah her anda sana muamele ediyor. Sen bu muameleyi tadıyor musun? Tatmıyorsan senin sadece bilgin var. İmanın yok. Sadece bilgin var demektir. Bu bilginin imana dönüşmesi gerekir. Evet, bilgi imana dönüşünce iman olur. Bu bilgi imana dönüştüğünden dolayı bir de senin üzerinde ahlaka dönüşür. El Esmaul Hüsna'ya dönüşür. Sonra amele dönüşüyor. Ama imani bıraktık, ahlakı bıraktık. Evet. Neye sarılıyoruz? Amele sarılıyoruz. İyi senin imanın yok ya. Sen nereye gidiyorsun? Evet. Efendim biz de... <gülüyor> Selamun Aleyküm. Mürşidimi nasıl bulabilirim diye sormuş efendim. Mürşidimi nasıl bulabilirim? Mürşidi Allah gösteriyor. Mürşidi Allah rızkınızı ben veririm buyurur. Rezak olan Allah'tır. Nasıl ki zahiri olarak rızkı Allah veriyorsa manevi rızkı veren de O'dur. O rızkı yaratmış. Bir vesileyle onu verir. Nasıl zahiri rızkı bir vesileyle veriyorsa manevi rızkı da öyle bir vesileyle verir. Bir müşid kamille verir. O rızık bellidir. Nerede olduğu bellidir. Öyle yatayım, rüya göreyim değil. Allah akıl vermiş, irade vermiş. Mürşidi ararken kimi aradığını bilmen gerekir. Bir peygamber varisini arıyorsun. Evet, neydi? Peygamberin vaz vazifesi Allah. Resullerin vazifesini öyle buyurdu. Size bir Resul gönderdik. Sizden. Sizin içinizden. Sizin dilinizi konuşan bir Resul. Size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın. Birinci vasifi buymuş. Allah'ın ayetlerini okuyacak ve açıklayacak. hikaye anlatmayacak. İkincisi, size hikmeti öğretsin. Allah'ın muradını öğretsin. Allah'ın senin üzerindeki muradını anlatsın. İbadetteki muradını anlatsın. Hayattaki, imtihandaki muradını anlatsın. Bir de nefsinizi tezkiye etsin. Seni temizlesin. Küfürden, şirkten, nifaktan temizlesin. Sana iman versin, aşk versin, muhabbet versin. Yanlış fikirleri, düşünceleri temlizlesin. Evet, orayı Allah'ın vahyiyle aydınlatsın. Bir de size bilmediklerini, bilmediklerinizi öğretsin diye. Bir de bilmediklerin varmış. Senin bilmediğini onu bilmesi gerekir. Neyi bilmiyorsun? Bilmediğin nedir? Bilmediğin Allah'tır. Sana Rabbini tanıtacak. Sana seni tanıtacak. Kendini bilmiyorsun. Sana hayatı imtihani tanıtacak, öğretecek. Hem de en ince ayrıntısına kadar. Allah'ın rahmeti nerededir, gazabın nerededir, hangi iştedir, onu sana öğretecek. Şeytan sana hangi hileyi yapıyor? Senin onu görmediğin yerden o seni görüyor, sana bu hileyi öğretecek, gösterecek, anlatacak sana bilmediklerini. Müşid-i Kamil budur. Ararken kendine böyle bir müşid ara. Hemen karar verme, onu dinle onu anla. Bununla beraber Resulullah Efendimiz'in ahlakının onun üzerinde tecelli etmesi gerekir. Allah'ın isimlerinin onun üzerinde tecelli etmesi gerekir. Evet. Hazreti Ayşe annemize sormuşlardı. Daha sonra gelenler bize biraz Allah'ın Resulünü anlatır mısınız? Dediğinde ne buyurdu Hazreti Ayşe annemiz? O da herkes gibi bir beşerdi. Ama Allah'ın bütün isimleri ile üzerinde tecelli etmişti. Peygamber bu. Peygamber varisi de budur. mürcid Kamil de budur. Bunu gördüğünde işte Allah'ın isimleri senin üzerinde tecelli etsin diye. Hakkı hakikati anlayasın diye. Allah'ın vahyini dinleyip anlayasın. O sende imana dönüşsün. Allah'ın hikmetini, muradını anlayasın diye, nefsini tezkiye edip terbiye edesin diye, bilmediklerini öğrenesin diye ne yapıyorsun? Ona tabi oluyorsun. Onun kazandığını kazanasın diye. Allah ona nimet vermiş. Nimet bu. İmam nimeti, aşk nimeti, muhabbet nimeti, marifet nimeti, marifetullah nimeti, Rabbini bilme, tanıma nimeti. Rabbinin kendisinden ne istediğini bilme nimeti, kendini tanıma nimeti, Hazreti insan olma nimetidir bu. Onunla beraber olurken, tabi olurken Hazreti insan olmak için tabi oluyor, kabul ediyorsun. Onda buyorsa bunu sana nasıl verebilir? Evet, ararken böyle aramak gerekir. Doğru yerde aramak gerekir yani. Allah mutlaka o yolu gösterir. Bunun için yaratmış. Göstermez mi? Bir de Allah kulunun gönlüne vahyeder. Bütün kulların gönlüne vahyediyor. Böyle vakit geçtikçe, zaman ilerledikçe, kıyamet yaklaştıkça birçok şeyi, birçok şeyin örneği, manevi şeylerin örneği açığa çıkar. Çıkarken, daha rahat evet, iman edilir, anlaşılır çünkü akıl, daha rahat onu anlar. Mesela Allah, her kulun gönlüne vahyeder diyoruz. Bu iş Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz, Allah her bir kulun gönlüne en az günde 300 sefer vahyeder. Nasıl vahyediyor? Kendine davet ediyor, hakka davet ediyor. Doğruyu öğretiyor. Ama kulun bunu okuması lazım ki anlasın. Dinlemesi, kendi gönlünü dinlemesi gerekir ki, kendi gönlüne bakması gerekir ki, bunu anlasın. Rabbi ondan ne istiyor anlasın. Mesela vahiy demek sessiz ve süratli demektir. Çok hızlı ama sessiz mana demektir. Vahiy gönlüne böyle geliyor. Sessiz geliyor ama çok süratli geliyor. Birden onu gönlümüzde hazır buluyoruz. Allah gönlüne vah ediyor çünkü. Bütün hayırlar, güzellikler ondandır. Hayırın amına senin gönlüne ne geliyorsa Allah senin gönlüne vahhetti. Şerden ne gelirse, nefisten, şeytandan şeytandan geliyor. Seni hayırdan alıkoymak namına ne geliyorsa o da nefisten, şeytandan geliyor. Mesela bunu anlamak için şöyle anlamak gerekiyor. Şu anda insanlar birbirine vahyediyor. Allah öyle burada ayet-i kerimede şeytan dostlarına vahyeder. O da böyle vahyeder. Şimdi insanlar birbirine vahyediyor. Nasıl vahyediyor? Dünyanın öbür ucuna bakıyorsun telefonun bir tuşuna basıyor, mesaj gönderiyor. O da o mesajı okuyor. Sessiz ve suratli. Vahyi böyle anlamak gerekiyor. Yüzlerce, binlerce insana bir anda bir mesajla tek tuşla hepsine bir anda mesaj atabiliyor. Sessiz ve süratli bir vahiy. Vahiy böyle anlamak gerekir. Bu durumda Allah bütün kullarının gönlüne, her birinin gönlüne nasıl vahyeder, kul bunu anlar, anlamış oldu. Zahiri olarak, evet, yani sonsuz bir deryadan, bir damla misali anlamış olur. Bu durumda ona düşen, Rabbim benim gönlüme hangi mesajı gönderiyor? Hangi vahyi yapıyor? Bana ne söylüyor? Deyip gönlüne bakması gerekir. Bakmazsa nasıl ki telefonu açıp mesaja bakıp okumazsan sana hangi mesaj geldiğini anlamıyorsan gönlüne de bakmadıkça senin, senin gönlüne neyi vahyettiğini anlayamazsın. Evet bu bir zahiri bir örnek. Neydi soru? olayım ben de unuttum. Bakayım. mi evet. evet. Mürşidimi nasıl bulurum? Soru söyledi. Allah gönlüne bir de vahy ediyor. Yani mürşidini gösterirken seni bana taşıyacak kul diye gönlüne vahyedir. o kul, o manevi hadi kendi gönlünde tadıyor. Bunu Allah ona, onun gönlüne vahyetti demektir. Evet. Başka türlü aramak doğru değildir. Yani hem zahiri olarak bakması gerekir, bir de manevi olarak gönlüne bakması gerekir. Onu dinlerken, onunla olurken. Evet. Efendim Almanya'dan muhteber demir kıran Demiş babaya söyleyin, bizim velayetimizde, velayetimiz bizde değil, helal etme hakkı da onda, helallik vermek hakkı da onda. Bizim yetkimiz yoktur, vekilimiz odur, Rabbimi şahit olsun, hiçbir hakkımız yoktur. Tek hak sahibi odur demiş. Allah razı olsun. Bu arada kardeşimize selam olsun. Oradaki kardeşlerimize de selam olsun. İnşallah haklarımızı Allah'a teslim etmiş olarak Allah'a gideriz. Asıl hak sahibi bir tanedir. O da Allah'tır. Kul hakkı deyince onu Allah'ın hakkından bağımsız olarak anlamak yanlıştır. Bir kul eğer Allah'ın hakkını gözetirse zaten istese de istemese de Kura muamele ederken Allah'ın hakkını gözetir. Çünkü bilir ki Allah okul ile beraberdir. Okula yaptığı her muameleyi Allah kendine kabul eder. O Allah'ın kulü. Allah onunla beraber. Ona şah damarından daha yakın. Bununla beraber Allah o kula nasıl muamele yapılması gerektiğini de vahyetmiş ve öğretmiştir. Peygamberi gibi muamele etmesi gerekir çünkü eğer Allah'ın hakkını biliyorsa, bilir ki Allah bir kulun gönlünden ona hem rahmet eder, edebilir, hem gazap edebilir. Yani kulun eğer gönlünü sevindirirse, bu durumda oradan Allah'ın rahmetini alır, gönlü kırar, onu mahzun eder, ona sıkıntı verirse, oradan da Allah'ın gazabını alır. Dolayısıyla kim, kiminle muhatap olursa olsun, önce onun sahibiyle muhataptır. Mümin zaten böyledir. Böyle anlar. Dolayısıyla kimseye haksızlık etmesi söz konusu olmaz. Ama hak önce Allah'ın hakkıdır. Kula yanlış yaptı, kul üzüldü. Ama Allah gazap etti. Neden gazap etti? Sen benim hesabımı yapmadın der Allah. Sen beni ciddiye almadın. Sen beni tanımıyor musun? Hani bana iman etmiştin? İşte bu Allah'ın hakkıdır. Onu tanımak, onu Rab olarak kabul etmek, mülkün sahibi, kulun sahibi olarak kabul etmek. Sen en büyük yanlışı Rabine karşı yapmışsın. Rabbinin hakkını çiğnemişsin. Kulun hakkı orada kalsın. O küçücük bir şey zaten. Allah'ın hakkı karşısında. Yoksa birileri çıkıp böyle, işte Allah demiş ki, kul hakkıyla gelme, neyle gelirsen gel. Bundan daha saygısızca, daha küfür bir kelime düşünemiyoruz. Yani Allah'ın hakkı önemli değil. Kulun hakkı önemlidir. Neymiş? İşte üç kuruşunu yemiş ya da böyle bir şey söylemiş ona. Sen seni yaratan Rabbini yok saydın. Ciddiye almadın. Rabbim Allah'tır demedin. Ben senin kulunum demedin. önce Allah'ın hakkı, kulun hakkı Allah'ın hakkına dahildir. Asıl hak sahibi Allah'tır. Evet, Yeri kalan haklar ona bağlıdır. Bize düşen Allah'ın hakkını ödemektir, hakkını teslim etmektir, hakkını takdir etmektir. Bunu yapınca zaten bütün varlığın hakkını takdir edersin. Bir taşın, bir ağacın bir hayvanın hakkını da takdir edersin. Evet. Efendim Antalya'dan bir izleyenimiz. Selamun Aleyküm Efendim. Eşim yıl içinde mutlaka 4-5 ay çalışmıyor. Sürekli bahane bulup işi bırakıyor. Bu da evde huzursuzluk çıkmasına neden oluyor. Bu konuda ne yapabilirim? Şimdi Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kardeşimiz tembellik yapıyor demektir. Seven mutlaka sevdiğini ispatlar, ispatlamak zorundadır. İspatlanmamış sevgi, sevgi değildir. Yalan bir sevgi, dilde bir sevgidir. Eğer ailemizi seviyorsak, bu durumda biliriz, anlarız ki çalışmamız gerekir. Bunun için çaba gayret sarf etmemiz gerekir. Elimizden geleni yapmamız gerekir. Allah rızkı daraltmışsa, zaten kimse onu açıp genişletemez. Onu genişletecek olan Allah'tır. Ama biz elimizden geleni yapmayalım. Çalışmamak için bahane üretelim. Sonra da ailemizi, sevdiğimizi iddia edelim. Bu ispatlanmamış bir sevgidir. Onlar rahat etsin diye, onlar sevinsin diye, onların ihtiyacı karşılasın diye onun fedakarlık yapması gerekir. Fedakarlık yapması gerekir ki sevdiğini ispatlanmış olsun. Bu durumda sormak gerekir. Yani ne kadar seviyorsun? Ne kadar fedakarlık yapıyorsan, yapabiliyorsan o kadar seviyorsun. Sevgi, ispat ister. Orada bir sorun var. Onu düzeltmek gerekir. Evet. İnşallah kardeşimiz kendini düzeltir. Kendini ciddiye alır. Rabbini ciddiye alır. Ehlini, ailesini ciddiye alır. Çünkü Allah ehlini, ailesini ona emanet etmiştir. Bu durumda sadece o ehlinin hakkı geçmiyor. Allah emanet etmiş ya bir de Allah'ın hakkı var. Allah bunun hesabını sorar. Neden ciddiye almadın? diğer Bakır'dan Songül Ak Koyun selamlar güzel hocam. Aleykümselam. Kaynanan bize haksız yere bize haksız yere bize beddua ediyor. Bedduası tutar mı? Cevap bekliyorum hocam. Ellerden yapıyorum. Kesinlikle bedduası tutmaz. Böyle bir şey bir şey düşürmek doğru değildir. Beddua eğer mazlumsa o beddua olmuş olur ona zulmedilmişse, haksızlık edilmişse, o beddua olur. Yoksa kendisi hem olmayacak şeyler isteyecek, hem karşısındakine, etrafındakilere sıkıntı verecek, bir de üstüne beddua edecek. Bedduası geri döner. Zahmeti o şeker, bedduası ona azabı olur. Yani insan kendine böyle zulmetmemelidir, böyle Haksız yere beddua edenlerin bedduasından dolayı endişe etmek doğru değildir. Acaba tutar mı? Tutmaz. Tam tersine tutarsa onun için tutar. Bunun için ona da dua etmek lazım, söylemek lazım. Böyle yapma. Bak eğer senin bu bedduan haksız yere ise Allah hiç haksızlığı kabul eder mi? Allah akıl vermiş, mantık vermiş bak. Yani sen haksız bir yere ya Rabbi, şuna şöyle bela ver diyeceksin. Allah bunu kabul eder mi? Etmez bunu? Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Yani Allah'ın Allah muamelesi hakkında hüküm vermek küfürdür. Buyuruyor ki Resulullah Efendimiz bir kul dedi ki Allah günahlarından dolayı farancayı affetmez. Bak Allah ona hüküm verdi. Büyük bir günah işlemiş demek ki. Diyor Allah buyurdu ki kimdir o? Benim Hakkımda hüküm vere. Allah falancayı affetmez diye. Yani benim adıma nasıl böyle hüküm veriyor? Onu affettim. Evet. Senin de günahlarını, sevaplarını iptal ettim. Amelini iptal ettim. Ben de hükmü böyle veriyorum. Sen bana, benim adıma hüküm mi veriyorsun? Onu affettim. Senin de amelini iptal ettim. Hükmü ben veriyorum. Sen değil. Sonra dönüp Ya Rabbi şunu şöyle yap. Yani bu öyle bir ters tefer ki evet, insan belasını bulur. Bize düşen beddua değil. Birbirimize dua etmektir. Birbirimize dua olmaktır. Birbirimize rahmet olmaktır. Muhabbet olmaktır. Birbirimize hidayet olup kazanmaktır. Güzel yapan kazanır. Doğru yapan kazanır, rahmet olan kazanır, nimet olan, ikram olan kazanır, hidayet olan kazanır. Ve dua edip zahmet olan kazanmaz, o kaybeder, o Allah'ı tanımamış, Allah'ın ondan ne istediğini anlamamış, Peygamberini tanımamış, Allah ne buydu Resulü Efendimiz için seni alemlere rahmet olasın diye, sadece. Ama erşanlak ki illa sadece yalnız rahmet olasın diye gönderdim. Senin tabi olduğun, tabi olduğunu iddia ettiğin peygamberin alemlere rahmet. Yani sen zaten alemlere rahmet olamıyorsun. Bari kendine rahmet ol. Bari ev halkına rahmet ol. Bari çoruk çocuğuna, anana, babana, kızına, gelinine rahmet ol. Ol kazan. Ben de tabi oldum bir yerde diyebilesin. Yoksa böyle beddua edeceksin. Sen Allah'ın resulü değil. Alemlere rahmet olana değil, alemlere zahmet olan İblis'e tabi olmuşsun. Onun yolunda yürüyorsun, onun bakışıyla bakıp öyle konuşuyorsun. Ona arkadaş olmuşsun, haberin yok mu senin? Evet. Efendim programında sona gelmişiz. Üç tane mesaj var birbirine bağlı olan. Evet. Efendim Diyarbakır'dan hamuş, suskun, göndermiş. Ey gönülleri aşk şarabıyla dolduran burada bir gönül var doldurmaz mısın? Ey gülleri aşkla sulayan burada bir diken var sulamaz mısın? Ey cesetleri aşkla yıkayan burada bir leş var yıkamaz mısın? Aşkın kendisine kulları taşıyan burada bir beşer var taşımaz mısın? Devam efendim İstanbul'a rahmet danışmaz. Selam efendimize ve tüm din kardeşlerimizin üzerine olsun. İnşallah. Selam. Efendim son olarak da Tekirdağ'dan Nurhan Aysal bunu cevap vereyim isterseniz buyurun efendim. Evet kardeşimiz bir iştekte bulunuyor, nefsine bakıp diken diyor, gül olsun istiyor, gönül açla muhabbetle dolsun istiyor. Bizim de bütün derdimiz budur. Bütün işimiz budur aslında. Hep beraber gül olalım diye. Allah'ın Resulü kokalım diye. Onun güzelliğini, ahlakını üzerimizde gösterelim diye çaba gayret sarf ediyoruz. Allah'ın o aşkını, muhabbetini kazanmak için çaba gayret sarf edelim diye. O kazandığımız aşkla, muhabbetle o yolculuğu yapalım diye. Aşkta, aşk olarak yolculuk, Rabbimize yolculuk yapalım diye zaten çaba gayret sarf ediyor. Bunu kazanmaya çalışıyoruz. Eğer kardeşlerimiz bizimle beraber olursa, olunca buna şahittirler. Şahit olmayanlar ne diyoruz? Kazanamayanlar hemen kazanabileceği yere gitmeleri gerekir. Hemen burayı terk edin diyoruz. Ya kazanacağız ya da nerede kazanıyorsan Hemen oraya git Oraya gitmen gerekir Hepimize lazım olan evet, imandır. Allah'ın aşkı muhabbetidir Allah'ın güzelliğinin Tecelli etmesidir Allah'a harife olmamızdır Dost olmamızdır yakın olmamızdır Rabbimizin yakınlığını sevgisini kazanmamızdır Eğer bizimle kazanamıyorsanız ne Burayı hemen terk edin Nerede kazanabiliyorsa oraya gidin Hepimize lazım olan, gerekli olan, olmazsa olmaz olan Allah'tır. Allah'ın yakınlığıdır, sevgisi, dostluğudur. İnşallah hep beraber kazanacağız. Evet. Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Aysal, gözümün nurusun efendim. En önce Resulüm oldunuz, sonra doktorum, sonra babam, sonra psikiyatrım, sonra psikologum, sonra can yoldaşım, sonra dert ortağım, sonra önderim, rehberim. Allah'ın huzuruna kendisiyle inşallah çıkacağım aşksınız. Bir de ölmeden Allah'a vasıl olmuş olursanız, olursanız ben de size sadaka olayım. Bir de ölmeden önce Allah'a vasıl olmuş olursan olursam ben de size sadaka olayım. Aşkın adı Muhammed, sevdanın adı Muhammed, sevginin adı Muhammed, hak Muhammed, lezzet Muhammed. Hayat Muhammed, İkram Muhammed, Muhabbet Muhammed, Umut Muhammed, Saadet Muhammed, Onur Muhammed, Nur Muhammed, Şeref Muhammed, Şan Muhammed, Servet Muhammed, Muhammed'in üzerinde tecelli eden Ya Hay, Ruh İkizimiz Muhammed. Demişler. Evet. Her zamanki gibi son söz gene kardeşimizden olsun. Mesele böyle anlamaktır, böyle tanımaktır. Bütün güzellikler bize Allah'tan, bütün eksiklikler, yanlışlıklar, şerler bize kendi nefsimizdendir. Bütün güzellikler Allah'tan olunca ham ona ait demektir. Her neyi söylersek söyleyelim. Aslında iki kelime söylemiş oluyoruz. Bunu Rabbimize söylemiş oluyoruz. Seni seviyorum. Demektir bu. La ilahe illallah demek senden başka ilah yoktur. İlah bir tek sensin. Seni seviyorum. Sevilen sensin. Sevilmeye layık olan sensin. Dolayısıyla Allah'a seni seviyorum demektir. alemin demek Övgüye layık sensin. Çünkü sen en güzelsin, en güzeli yapansın, en güzel nimeti ikram edensin, varlığından bana varlık verensin onun için. Güzel sensin, güzellik senden, seni seviyorum. Kendimi seninle seviyorum, gönlümü seninle seviyorum, her şeyi seninle seviyorum. Tesbih ederken, Subhanallah demek, Allah her türlü nusanlıktan münezzeh, bütün kemal sıfatlarıyla mutassıf demek, sahip demektir. Tek kelimeyle güzellik sende, noksansız, eksiksiz güzellik sende, seni seviyorum. Tekbir ederken, Allahu Ekber derken, tek büyük Allah'tır. Büyüklük bir tek ona mahsustur. Artık, yani orada, seni seviyorum demek bile yetmiyor. Kurtarmıyor yani tabiri caizse büyüklüğüne yakışır şekilde seni seviyorum. Seni sevmek istiyorum, seviyorum. Büyük olarak bir tek seni seviyorum. Her neyse istersen hamd et, ister tesbih et, ister şükret, ister tekbir et, ister tevhid et. Her defasında söylediğin söz aynıdır. Seni seviyorum. Bu durumda iman etmek de Allah'ı sevmektir. Tek kelimeyle Allah bizi ona seni seviyorum diye diyelim diye bizi yaratmış. Abdolmak o sevginin peşinden koşup seni seviyorum demek içindir. Bize de düşen seni seviyorum demektir. Senin için seviyorum, seninle seviyorum. Seni seninle seviyorum. Kendimi de seninle seviyorum, varlığı da seninle seviyorum. Tek kelimeyle seni seviyorum. Seni seviyor, senin beni sevmeni istiyorum, senin sevgini istiyorum. Seven mutlaka sevdiğinin sevgisini ister. Başka bir şey istemez. İşte Allah ile yaptığımız alışveriş bu sevgi alışverişidir. Yeryüzündeki imtihan bu sevgi. Sevgiyi, imanı ispatlama imtihanidir. Hayat sevmekten ibaret, seni seviyorum demekten ibaret önemli olan Sevgiyi kime vereceğimizi bilmemizdir. Yani Rabbimizi sevmektir. Rabbimiz de sevmektir. Rabbimiz için sevmektir. Onunla sevmektir. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, sevgisi, aşkı, muhabbeti, aşktan olan tecellisi, el esmaül husnası bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun gönlümüze olsun. Hı. Bütün müminlerin, Hı. Müslümanların gönlüne olsun. Hı. Üzerine olsun. Hı. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz inşallah bir sonraki programda buluşunca kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olun efendim.